Muhabbetimde sadık olduğundan ve ihlâsa çalıştığından Hulusi gibi muhlis talebeler ve yardımcılar ve Süleyman Bekir gibi sadık hizmetkarlar ve Sabri gibi tam takdir edici ve ciddi müştak talebeler size verilmiş. Evet, lillâilhamd Gavs'ın sarahat derecesinde ihbar ettiği hal vuku bulmuştur. Gavs-ı Azam Sayit namı ile tesmiye ettiği müridinin tarihçeyi hayatında en mühim noktaları beyan etmekle beraber İlmcifir esrarı ile sekiz dokuz cihette Said'in başına parmağını basıyor. Beyitlerin mana zahiriysi ile maani cifriyesi birbirine çok yakın olmakla dokuz ve işaretler birbirini teyit ettiğinden sarahat derecesine çıkmış. Ana limuridi hafizan ma yakafu ve ahrusu hu fi kulli şerin ve fitnetin. manası. On dördüncü asırda El Kürdi lakabıyla yad edilen Molla Said, benim müridimdir. O fitne ve bela asrının her şer ve fitnesinden Allah'ın izniyle ve havl-i kuvvetiyle O'nun muhafızıyım. Evet, hürriyetten yirmi, otuz sene sonraya kadar, yirmi fitne azime içinde fevkalade bir surette Gavs'ın o müridi mahfuz kalmıştır. Korktuğu şer ve mehalikten bir hıfz-ı kurtulmuştur. Müridi i idâ mâkâne şarkan ve mağribâ,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 İlm-i Cifirle manası, Bediüzzaman Molla Said namiyle yağdolunan ve ve ı Muntazamasını okuyan müridine der ki, benim nazmımı yani meslek ve meşrebimi ve mücahedaatımı gösteren makalatımı söyle, yani nazmımdan Murat senin risalelerin ve sözlerin ve mektubatındır. Fakül 1332'de o sözlerle mücahedeye başla, sen inayet ilahiyenin hıfzındasın. Evet, Münşiden ilmi cifirle Molla Seyidi gösterdiği gibi, nazmi z ile risaletün nuru gösterir ve mi ile hem mektubatı hem kelimatu Seyid el gösterir. Kelimat, sözler demektir. Fakülhu vele tekhaf 1332'yi gösterir. O tarih Meptey cihadıdır. O tarihte işaretül icaz tefsirinin neşriyle mücadeleye başlamış. Kerameti gaybiyeyi Gavsiye'nin işaretını teyit eden üç remiz. Birinci remiz En el-Muridi Hafizan ilm-i itibariyle makam-ı Ebcedi hesabı ile 1336'yı gösterir. Demek Hazreti Gavs bu tarihte istikbalde gelecek müridini emri ilahiyle ile muhafaza edecek diyor. Evet bu biçare Sait dahi diyor.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 Bunun gibi müteaddid tehlikede, hazret Gavs'ın gösterdiği tarihi Arabi itibarıyla itibariyle, hakikaten bir hıfz-ı içinde bulunduğumu hissediyordum. Demek Cenab-ı Hak o kudsî üstadımı, bir melaike-i siyanet gibi bana muhafız kılmış. İşte bu, ene limurid-i hafidan fıkrası, bu fakirin mühim sergüzeşlerine işaret ettiği gibi, bu fakirin etrafında, hizmet-i Kur'aniye işinde toplanan arkadaşlarından dokuz talebesini, Hafız ismiyle işaret ediyor. Ve ahrusu fi kulli şerrin ve fitnetin fıkrasında iki hüküm var. Biri şerden, diğeri fitnedendir. Demek ikincisi ahrusuhu fi kulli fitnetin ve bu cümle küllideki şedde sayılmazsa 1344 eder. Evet bu tarihten şimdiye kadar çok fitney-i mühimmeden bir himayeti gaybi ile mahfuz kaldığımı tahtişen lin'meti ilan ediyorum. İkinci remiz Müridi, İda mekânı Şarkın ve Mısırda, acıftı İda mevsare fi eyi belde tin fikasında bahsettiği ve konuştuğu müridi ise Şarka esareten gittiği tarihi gösterdiği gibi garba nef yolduğu tarihi de gösterir. Şöyle ki şu fıkranın hakiki tabiri İda mekânı müridi esir on fi Şarkınd oluyor. Demek zaman esaret mekânı müridi esir on fi Şarkında çıkıyor ve 1337 ediyor. İşte bu fakir o tarihi Arabide Rus esaretinde tek başımla Petrograd'dan bir ay şimali Şark tarafından firar edip çok envâ-i mehalik varken Rusça bilmediğim halde bir muhafaza-i gaybiye altında pek çok bilâdı seyrü seyahat ettim. Ta Varşova, Avusturya tarığıyla İstanbul'a gelip uzun bir daire-i arzda seyahat ettim. Hazreti Gavs'ın dediği gibi o esaret-i ve o seyri bilad-ı kesire içinde izni ilahiyle istigase medet görüyordum. Demek izni ilahiyle Hazreti Gavs melek gibi bu vazifeyi ile yapmış. Amma ma mağriben magriben kaydı tarihi arabi olarak 1351 meşhur rumî tarihiyle iki sene fark var.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 Ayağımdan kunduralar kaydı, iki ayağım birden kaydı, tehlike yüzde yüz. Başkaça nokta istinat kalmadığı halde büyük bir istinada basmış gibi üç metrelik bir kavisle o mağaranın kapısına atılmışım. Hem ben hem beraberimdeki orada hazır arkadaşlarım, Ecel gelmediği için sırf bir hıfz-ı ilahi harika bir imdadı gaybi telakki ettik. İşte Hazreti Gauss. Madem bu kasidesinde sergüzeşt hayatımın mühim noktalarına işaret ediyor, elbette bu acip ve en tehlikeli bir sergüzeşt hayatıma şu cümlesiyle işaret ediyor denilebilir. Elhasıl Hazreti Gavs'ın mezkûr kelimatları bu fakirin tarih hayatımda geçen en mühim noktaları manasıyla ifade ettikleri gibi hesabı ebced makamı ile mühim noktaların tarihi vukularına tevafukları elbette tesadüfi ve tesadüf işi olamaz. Sair işaretin kuvveti, katiliyeti, tesadüfi muhal derecesine getirmiştir. Madem bu beş satır kasidesi bir keramettir, keramet ise mucize gibi Cenab-ı Hak tarafındandır, intaka bilhak nevindendir, daha beyan etmediğimiz çok esrarı havidir, ihtiyarı beşer yetişemez. Sayit Nursi.